...Radyo Tiyatrosu. Troilos da Crescida. Yazan William Shakespeare Çevirenler Sabahattin Eyboğlu ve Mina Urgan Radyoyu uygulayan Mina Urgan Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Anlatan Zihni Küçümen Troilos Kamuran er Kressida Candan Teksoy Pandaros Zihni Göktay Kalhas Sait Ergenç, Aynayias Argun Kınal, Hector Sezai Altekin, Kassandra Betül Arım, Diomedes Mustafa Alabora, Odiseyüs Erdoğan Gemicioğlu, Priyamos Tuncersevi, Sesler Kasım Mataracı, Üçer Çağatay, Agamemnon Nüvit Özdoğru. Sahne Troya'da, Yunan adalarından soylu kanları kızışmış gururlu prensler... ...Atina limanına yollamışlar, çetin bir savaş için toplanmış asker ve silah yüklü gemilerini. 69 ülkenin bu taçlı tahtlı başları Troya'nın altını üstüne getirmeye and içip... ...yola çıkmışlar Atina körfezinden Frikya'ya doğru. Troya'nın sağlam surları içinde güzel Helena Menelaos'un karısı... ...kendini kaçıran çapkın Paris'in kollarında uyumakta. İşte bütün kıyamette bundan kopmaktadır. Yunanlılar Tenedos kıyılarına varıyor. Ve gemiler boşaltıyor geniş karınlarındaki savaş yükünü. Şimdi Dardan'a sovalarında henüz yıpranmamış terü taze Yunanlıların... ...süslü çadırları kuruludur. Priyamos'un kentindeki altı kapı... ...koca destekler... ...sağlam sürgülerle... ...sıkı sıkı kapanmış... ...Troya halkını korumaktadır. İki taraf... ...Troyalılarla Yunanlılar... ...her şeyi göze almış... ...telaş içinde... ...heyecan içinde kıvrana dursun... ...oyunumuz bu savaşın... ...ilk günlerini atlayarak... ...olup bitenlerin ortasından başlayacak... Sonra da oyun gereğince her şeyi sıraya koyup anlatacak. İster beğenir, ister beğenmezsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Bizimki de bir savaş. Ne çıkarsa bahtımıza. Uşağım gelsin. Pandaros çıkaracağım zırhımı Ne diye çıkıp dövüşeyim Troya sırlarının dışında Kendi içimde böylesine amansız bir savaş varken Yüreğine güvenen her Troyalı gitsin dövüsün Ben Troylos, Ben kaptırdım yüreğimi Neye varacak bunun sonu Troylos? Pandaros Yunanlılar güçlü Bense bir kadının gözyaşları kadar bitkinim Uyku kadar yumuşak Bilgisizlik kadar alık Gecenin karanlığında kalmış bir kızdan daha ürkek toy çocuklardan da akılsız. Ben sana söyleyeceğim kadarını söyledim Artık ne karışırım ne ederim Çöreği yemek isteyen buğdayın öğütülmesini Beklemedin bekler Beklemedin mi? Öğütülmesini evet ama elenmesini de bekleyeceksin Beklemedin mi? Elenmesini evet ama mayanın kabarmasını da bekleyeceksin Onu da bekledim Kabarmasını evet ama dahası da var daha demekte de hamurun yoğrulması, çöreğin kalıbak olması, fırının yanması, çöreğin pişmesi demektir. Üstelik çöreğin soğumasını da bekleyeceksin yoksa ağzın yanar. Sabrın kendisi, sabrın tanrısı dayanamaz benim katlandığım işkenceye. Düşün ki Priyamos'un görkemli sofrasına oturmuşum ama yüreğim güzel kresi de aklıma gelince... Ne dedin? Yalancı, aklına gelince mi? Hiç aklından çıktığı var mı ki? ...doğrusu dün gece her zamankinden daha güzeldi. Tüm kadınlardan daha güzel. Ne gördüm? Tam içimi çekecekken, yüreğim ortasından ikiye bölünecekken... ...abim Hektor ya da babam Priyamos farkına varır diye... ...iç çekişimi bir gülümsemeye boğdum. Fırtınalı gökyüzünü güneşin ışığa boğması gibi... Ama sahte bir gülüşle gizlenen dertler... ...kaderin insana birden zehir ettiği sevince benzer. Saçları Helena'nın saçlarından azıcık daha koyu olmasaydı... ...kresi de ondan kat kat daha güzel olurdu. Neyse bırak. Benim akrabam onu övmek bana düşmez. Ama isterdim ki dün akşam benim yerimde bir başkası olsaydı da... ...konuşmasını dinleseydi. Senin kız kardeşin Cassandra'nın aklını küçümseyecek değilim ama... Ah Pandaros ne diyeyim sana Pandaros... Ben sana umutlarım denizlere düştü boğuldu diyorum... ...sen tutmuş denizler kaç kulaç diyorsun bana. Ben Cressida de beni deli etti diyorum... ...sen hala Cressida güzeldir diyorsun bana. Yüreğimi kemiren yaranın üstüne... ...sen gelmiş gözlerini, saçlarını, yanağını... ...yürüyüşünü sesini döküyorsun. Tutmuş elini anlatıyorsun bana. O el er ki... ...beyazlar onun yanında mürekkep olur... ...karalıklarından dert yanarlar. O el er ki... Yumuşaklığı yanında kuğu yavrularının tüyleri bile sert kalır bir berin nasırla avucu kadar Bunları söylüyorsun bana Ben seviyorum diyorum sen bunları sayıp döküyorsun bana Benim yarama merhem değil ki bunlar Yarayı açan bıçağı bir daha Bir daha saplıyorsun içime Ben onu olduğu gibi anlatıyorum Olduğu gibi anlatamazsın Vallahi ki Vallahi ben karışmam artık Nasıl istersen öyle olsun Kresi de güzelse ne hala Güzel değilse başının çaresi. basın Aman baksın. etme Pandaros canım Pandaros Tüm emeklerin boşuna Ne ona yaranabildim ne sana Aranızda git gel git gel Sonunda bir teşekkür bile yok Ne ol Pandaros kızdın mı kızdın mı bana Madem Kresi de akrabamdır Helena kadar güzel olamaz Akrabam olmasaydı o zaman Helena Ancak pazar günler onun kadar güzel olabilirdi ama bana ne canım. İstersek kresi cadı suratlı olsun. Umurumda değil. Ben güzel değil mi dedim? İster söyle ister söyleme. Babası kalhasın peşinden Yunanlılara gitmemekle aptallık ediyor. varsın gitsin Yunanlılara. İlk görüşümde bunu söyleyeceğim kendisine. Bana gelince ben artık yokum bu işte. Pandaros. Yokum. Canım Pandaros. Rica ederim konuşma benimle artık. Her şeyi nasıl buldumsa öyle bırakıyorum. Bitti. Bitti. Susun çirkin sesler... Susun kaba gürültüler budalalar... İki taraf da budala... Helena elbette güzel olacak... Her gün kanlarınızla allık sürüyorsunuz ona... Böyle bir amaç uğruna savaşamam ben... Böylesine sudan şeyler doyuramaz kılıcımı... Yalnız Pandaros... Ey tanrılar... Nedir bu bana ettiğiniz... Yalnız Pandaros kavuşturabilir beni Kresida'ya... Ama yüz vermez el sürülmez Kresida'ya yalvarıp yakarmak ne kadar nafileyse... Onun gönlünü yapabilecek huysuz Pandoros'un gönlünü almak da o kadar zor Söyle bana Apollo Daphne'nin başı için söyle Cressida nedir? Pandoros nedir? Ben neyim? Ta Hindistan'larda bir yatak Yatağın içinde bir inci Cressida Bizim Troya ile onun arasında başıboş azgın denizler var Ben bir yolcu yelken açıp giden Pandoros'ta Kuşkularla dolu umudum Yelkenim, gemim benim ne o Pes Neden savaş meydanında değilsin? Diyelim de ondan yaz Kadınca bir karşılık ama yerinde. Çünkü kadınlara yakışır orada olmamak. Bugün ne haber savaştan Aynayas? Paris evine döndü yaralı. Kim yaraladı Aynayas? Menelaus yaralıdır Troilos. Bırak Paris'in kanı aksın. Bu yara nedir ki onun için? Menelaus'un boynuzları saplanmış olmalı Paris'e. İşitiyor musun? Surların dışında cümbüş var bugün. Sen asıl cümbüşü burada surların içinde gördün. ...eğer isteğimle yaptığım bir olsaydı benim... Ama hadi dövüşe gidelim. Sen de oraya mı? Hemen! Öyleyse gel beraber gidelim. Günaydın Pandoros dayı. Günaydın yeğenim. Nasılsın Cressida? İlyona uğradın mı? Bu sabah dayı. Sen İlyona gittiğinde Hector silahlanıp yola çıkmış mıydı? Helena daha kalkmamıştı, değil mi? Hektor gitmiş, Helena daha kalkmamış. Öyle. Hektor erken kattı. Hektor öfkeliymiş. Nedenini de biliyorum. Bugün biçecek ortalığı. Haberleri olsun. Kardeşi Troylos da ondan aşağı kalmayacak. Bundan da haberleri olsun. Gözlerini açsınlar. Yok canım. O da mı öfkeliymiş? Kim? Troylos mu? Troylos abi Hektor'dan üstündür. Ah Zeus aşkına, hiç ölçülür mü ikisi? Kim? Troylos'un e Hektor mu? Sen erkek nedir bilir misin? Eh gördüğüm tanıdığım erkeğin ne olduğunu bilirim. Öyleyse beni dinle. Troylos Troylos'tu. İyi ya ben de onu söylüyorum. Troylos'un Hector olmadığı besbelli. Değildir ya. Hector'un da Troylos olmasının yolu yoktur. Hector ne kadar kendisi ise Troylos da o kadar kendi. Kendi mi? Ah zavallı Troylos. Keşke kendinde olsa. Kendinden başka nerede olur ki? Ah keşke o kendine gelse de... Ben ta Hindistanlara kadar yalın ayak gitsem. Troilo sektorda olacak değil ya? Kendindedir. Ah keşke kendinde olsa. Ama tanrılar yücedir. Zamanın kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. Ah Troilos. Ah! Ne olur benim yüreğim bu kızda olsaydı. Hayır. Troilos'tan üstün değildir Hector. Peki, peki başlayayım ben. Hector bir kere daha yaşlı. Peki, peki ben aldanmışım Troilos daha onun yaşına gelmedi. Gelince başka türlü konuşacaksın. Hektor onun aklına zor varır. Hektor'un kendi aklı var. onunkine ne yapsın? Ne de Troylas'taki erdemlere Öyle olsun. Ne de Troylas'taki güzelliğe Troylos'un güzelliğini ne yapsın? Kendi çok daha güzel. Senin kafan işlemiyor kızım Kresida. Helena bile geçenlerde yemin etti ki Troylos'un esmerliğine rağmen. ...ama doğrusu esmer de denilemez ona. Yo esmer ya. Aslını ararsan hem esmer hem değil. Aslını ararsan hem doğru hem değil. Helena onun rengini Paris'inkinden daha güzel buluyor. Aa, Paris yeterince renkli. Orası öyle. Demek Troilos gereğinden daha renkli. Helena onu Paris'ten çok övdüyse... ...teni Paris'inkinden daha kırmızı demektir. Paris'in rengi kıvamında Troilos'unki ondan daha kırmızı olduğuna göre... ...Helena onu överken pek alevlenmiş... Oldu olacak Helena'nın altın dili Troilos'u bakır burunlu diye övseydi bari İki gözüm kör olsun Paris'ten çok Troilos'u seviyor Helena Demek Helena gerçekten hoppa bir yulanlıymış Vallahi Troilos'u daha çok seviyor Geçenlerde kemerli pencerenin önünde karşılaştılar Troilos'un çenesinde sakal namına yalnız 3-4 kıl olduğunu bilirsin <gülüyor> Bilirim bir meyhaneci çırağı bile Çenesindeki kılların hesabını yapabilir Öyle çok genç de ondan Gene de iki üç okka farklı abi Hector kadar ağırlık kaldırabiliyor. Aa demek genç yaşta sırtı böylesine pek. Helena'nın onu sevdiği besbelli belli. Yanına yaklaşıp beyaz eliyle yarık çenesini tuttu. Tanrılar korusun çenesi mi yaralı? Yok canım anlamazlıktan gelmesene. Çenesi çukurludur. Bence bütün Firika'da ona yakıştığı kadar hiçbir erkeğe yakışmaz gülümsemek. Gülümsemesi Yamandır do. Değidir yani. Yamandır tıpkı sonbaharda bir bulut. Bırak canım sende. Helena'nın Troilos'u sevdiği meydanda Meydanda ise Troilos da bu meydandan kaçmaz Troilos mu? Troilos için Helena nedir biliyor musun? Benim için çürük bir yumurta neyse o <gülüyor> Sen çürük bir yumurtayı çürük bir kafa kadar seviyorsan Piliçleri kabuğundan çıkmadan yersin Helena'nın Troilos'un çenesini nasıl gıdıkladığı aklıma geldikçe gülmeden edemiyorum. O ne beyaz elde o eşi yoktur onun. İtiraf edeyim <gülüyor> Aman ki. Aman çabuk itiraf et yoksa işkence ederler sana. Troilos'un çenesinde beyaz bir kıl görmesin mi? Vah zavallı çene kıl kuyruk çene. Ne güldüler ona? <gülüyor> Kralişe Hadebe'nin gözlerinden yaşlar geldi Taşlar da gelmiş Kassandra da güldü Ama onun gözlerinin altındaki tencere kolay kolay kaynamaz Yoksa taştı mı onun da tencere Hep orada güldü Peki kuzum neye güldüler bu kadar Neye olacak canım beyaz kıla Troilos'un çenesinde Helena'nın bulduğu beyaz kıla Bulduğu kıl yeşil olsaydı ben de gülerdim Kıldan çok Troilos'un hoş bir çözüne güldüler Neymiş bu söz Helena dedi ki Senin çenende tam 150 kıl var bir tanesi de beyaz. Demek Helena bunu mesele yaptı. Yaptı ya. Şimdi sen de mesele yapma. Troiloz 150 kıl dedi. Bir tanesi de beyaz. Beyaz kıl babam. Ötekiler de oğulları. Helena aman Zeus dedi. Bunlardan hangisi benim kocam Paris? Boynuzlusu dedi Troilos. Kopar da kocana ver. <gülüyor> Ne güldüler ne güldüler Helena kırmızı oldu Paris küplere bindi Ama ötekiler nasıl güldü anlatamam Anlatma zaten çok uzun sürdü Peki yiyelim. Sana dün bir şey söylemiştim ya onu düşün Düşünüyorum Yemin ederim ki doğru Nisan yağmurları gibi ağlayacak senin için Ben de gözyaşlarıyla sulanıp Mayıs ayında bir ısırgan otu gibi fışkırıcıyım yerden Duydun mu Savaş meydanından dönüyorlar Şurada bekleyip İyon'a gidişlerini seyredelim. Canım yeğenim benim. Nasıl istersen. Şuraya gel şuraya. En iyisi burası. Çok iyi göreceğiz buradan. Geçerlerken sana teker teker atlarını söylerim. Ama sen asıl Troya'lasa bak. O kadar bağırma canım. İşte aynas. Ne idat adam değil mi? Troya'nın güllerinden biri sayılır. Ama sen Troya'lasa bak. Neredeyse göreceksin onu. Bu kim bu? Helonos Acaba Troilos nerede? Pelonos geçiyor. Troynos bugün çıkmadı herhalde. Bu geçen Helonos. Helonos dövüşebilir mi dayı? Helonos mu? Yok. Evet iyi kötü dövüşür. Nasıl? Ya, acaba Troynos nerede? Bak bak. Troynos diye bağırıyorlar. Duydun mu? Helonos rahiptir. Şu gelen snope herif de diyeyim. Nerede ki? Şuradaki mi? Aaaa. Deyfon musun? Troynos şu. Bak da gözün erkek görsün kızım ah. Hey gidi hey Yaşa Troyloz İyikler iyiydi Sus sus ayıptır Bak iyi bak Hey koca Troyloz ah. Gözünü aç iyi bak kızım Kılıcındaki kanlara bak Lifer Hector'un daha az. Bakışına yürüyüşüne bak Ey eşsiz delikanlı Daha 23'ünde yok Uğurlar olsun Güzeller güzel bir kız kardeşim Ya da periler gibi bir kızım olsa da Ona ver Ne erkek ne erkek Paris mi Onun tırnağı olamaz Paris Eminim Paris'in yerine Troilos'u almaya Can atar herif Başkaları da geliyor bu dalalar, Enayiler çarşıp kırıntı süprüntı Tatlıdan sonra tarhana çorbası Ah Troilos Ölsem bakmaya doymam Troilos'a Bırak ah. Bakma şunlara bakma Kartallar geçti şimdi sıra kargalarda Karga burgalarda sıra Ben değil Aga Memnun'a Tüm Yunanistan'a değişmem Troilos gibi ha. bir adamın Ama Yunanlar arasında Achilles var Troilos'tan iyidir elbet Achilles mu bir arabacı uşa, Bir hamal ayının ta kendisi Aman peki peki. Aa, peki peki Hiç kafa yok mu sende kızım Göz yok mu sende Erkekten anlamaz mısın Soyluk, güzellik, boy, poz, akıl, mertlik, bilgi, tatlılık, iyilik, gençlik, cömertlik ve daha neler neler. ...bütün bunlar bir erkeğin tuzu biberi değil mi? <gülüyor> Demek bu adam kıyma sar hamura ver fırına. Ne kadınsın sen yok mu? İnsan seni nereden yakalayacağını bilemiyor. Sırtıma dayanır göğsümü korurum. Aklıma dayanır düzenimi korurum. Dilimi tutar namusumu korurum. Maskemi takar güzelliğimi korurum. Hepsini birden korumak için de sana dayanırım. Böylece bir sürü silahım bin bir nöbetçim vardır. Hiç nöbetçisiz kaldığın zaman olmaz mı onu söyle. Yok o zaman da sen nöbet tutarsın Baş nöbetçim sensin Koruyacağım şeyi koruyamadım mı O zaman gevezelik etmeyesin diye seni kollarım Sen yok musun sen <gülüyor> Neyse ben gidiyorum <gülüyor> Güle güle dayı Ben birazdan seni gene bulurum Bana ne getireceksin dayı Troilostan bir armağan Senin çöp çatanlığını ortaya koyar bu armağan Sözler, yeminler, armağanlar, gözyaşları ve sevdanın tüm çilesi İşte Pandaros'un başkası adına verdiği şeyler Benim kendi gözümle gördüğüm Troilos Pandaros'un aynasında süslediği Troilos'tan bin kez daha güzel Ama tutuyorum kendimi Peşine düşülen kadın bir melek görülür erkeğin gözüne Elde edilmeye görsün her şey verir. Asıl haz bir şeyin peşine düşmekte Bunu bilmeyen kadın hiçbir şey bilmiyor demektir Erkek elde edemediğini... ...olduğundan güzel görür. Aşkın en tatlı demi... ...isteğin tutuştuğu demdir. Yeryüzünde hiçbir kadın... ...bunun tersini söyleyemez. Böylece aşkın bana verdiği öğüt şudur. Ele geçtin mi... ...kölesin. Geçmedikçe sultan. İçimdeki aşk ne kadar taşkın olsa... ...gözümde damlasını... ...görene aşk olsun. Ben Agamemnon soruyorum size Yunanlı prensler Hangi dert saraktı böyle yüzünüzü Biliyoruz prensler Umduklarımızda aldandık Öylesine aldandık ki hala ayakta duruyor Yedi yıldır kuşattığımız Troya'nın surları Ama insanlar hangi işe girmişse bugün edek Önlerine umulmadık belalar çıkmış Amaçlarına rahatça ulaşamamışlardır hiçbir zaman Kurdukları hayal gerçeğe uymamıştır. Öyleyse niçin prensler... ...yaptığınız işler karşısında boynunuzu bükmüş... ...kendi kendinizi ayıplıyorsunuz? Aslında Jüpiter'in büyük sınamalarıdır bütün bunlar. Agamemnon, Yüce Önder... ...Yunanistan'ın bel kemiği... ...ordularımızın yüreği... ...hepimizin dileğini, düşüncesini özünde toplayan tek varlık... ...bir de beni, ben Odysseus'u dinler... Konuş Odysseus, ...İthake prensi... Şu diyeceklerimden kurtulsaydık... ...Troya çoktan temelinden yıkılmış... ...Yüce Hector'un kılıcı... ...çoktan sahipsiz kalmış olurdu... ...bizde başa bağlılık... üste saygı kalmadı... ...bakın şu... ...ovadaki Yunan çadırlarına... ...hepsi nasıl boşsa... ...birliklerin de başı öyle boş... ...komuta yeri bir arı kovanına... ...benzemedikçe... ...herkes var gücünü oraya bağlamadıkça nasıl bal beklenir bu pepekten bir yerde baş belli olmadıkça en değersizler değerli gibi görünür gökler, yıldızlar ve bu dünya büyük bir düzen içinde başa, sıraya yola yordama, ölçülere, mevkilere biçimlere, görevlere geleneklere saygı gösterirler işte onun için güneş hepsinin ortasında tüm görkemiyle tahtına oturmuştur onun şifalı gözü Uğursuz yıldızların zararını önler... ...ve bir kralın fermanı gibi... ...hiç şaşmadan... ...iyiye de kötüye dolaşır. Ama yıldızlar... ...başıboş bir kargaşaya düştü mü... ...vebalar, belalar, kavgalar başlar. Deniz kudurur... yüzü sarsılır... ...rüzgarlar boşanır. Korkular, sapıtmalar, kanlı olaylar... ...varlığın birliğini... ...uyumlu dengesine alt üst eder. Her şey çığırından çıkar... ...dağılır, parçalanır... ...kökünden bozulur dünyanın düzeni... ...doğru, doğru... ...insanları yükseklere ulaştıran o merdiven... ...bir sarsıldı mı... ...iş çıkmaza girmiştir... ...başa saygı kalmazsa topluluklar... ...okullarda sınıflar... ...kentlerde loncalar... ...ayrı kıyılar arasında rahatça alışveriş... ...yaş, ta, taç... na hakları... ...bütün bunlar nasıl yerli yerinde durur artık... ...Odiseus'a hak vermemek güç... ...saygı sıra gözetme ellerin düzenini boz o zaman seyrelir gümürtü o zaman her şey birbirine girer uslu uslu akan sular yataklarından taşar cıvık çamura boğulur bu safa sağlam toprak güçlü güçsüzü ezer az bir evlat babasını öldürür zorbalık hakkın yerine geçer daha doğrusu adaletin uzlaştırdığı hakta haksız birbirinden ayırt edilmez olur adalet diye de bir şey kalmaz ne güzel konuşuyor obeseus o zaman güç hırs olur hırs da aç gözlülük ve bu açgözlük, gücün ve hırsın yardımıyla bir kurt gibi dünyaya saldırır, her şeyi yer yutar, sonunda da kendi kendini kemirir. İşte Yüce Agamemnon, düzene kıyılınca ardından gelecek kargaşalık budur. Düzen içe sayıldı mı, insan yükselmek istedikçe her adımda geri gider. Baştaki bir alttakini saymaz olur. Onu da bir alttaki, onu da bir alttaki. Böylece... İlk yanlış adım atana bakarak herkes kendi üstündekini hor görür. Bu hor görme soluk, kansız, cansız bir kıskançlık illetine dönüşür. İşte Troya'yı ayaklattan bizim bu illetimizdir. Kendi kanı canı değil, uzun sözün kısası kendi gücüyle değil bizim güçsüzlüğümüzle yaşıyor Troya. Troya. Sayalılar, beni kralınız Priyamos'u dinleyiniz. Harcanan bunca zaman, bunca insan, bunca sözden sonra Agamemnon Yunanlılar adına hala ne diyor bakın. Helana'yı verin bu iş bitsin. Bütün zararlar, şan, şeref ve zaman kayıpları, çabalar... Boşuna yiğitlikler, yaralanan, ölen dostlar ve bu savaşın oburca yuttuğu daha nice değerli şey varsa hepsi, hepsi unutulsun. Hektor, sen ne dersin buna, haşmetli Priamos? Bırakın gitsin Helena. Bu iş uğruna ilk kılıç çekildiği günden beri yitirdiğimiz binlerce candan her biri Helena kadar değerliydi. Onlar bizden de üstelik. Bizden olmayan, bizden olsa bile binlerden biri sayılacak bir tek kişiyi vermeyeceğiz diye binlerce can yitirdik. Hangi akla, hangi hesaba dayanarak vermiyoruz Senay? Ayıp, ayıp Hector kardeşim. Görkemli babamız Priamos gibi yüce bir kralın onurunu, değerini aşağılık bir terazinin kefesine koyup dire hemlerle mi tartacaksın? Onun sonsuz yüceliğini meteliklerle mi hesaplayacaksın? Hayır, olmaz. İş hesaba dökülecekse kapanalım evlerimize, uyuyalım. ...senin o göbekli aklınla beslenip yağ bağladı mı... ...korkak tavşanlara döner erkeklik, yiğitlik. Akıl hesap ciğerini kurutur insanın... ...gücünü, kuvvetini keser. Kardeşim Troiloz... ...uğruna harcanan çabalara değmez Helena. Değer dediğim bizim bir şeye verdiğimiz değerden başka nedir ki? Ama değer yalnız bizim kendi istediğimize bakmaz. Paha biçtiğimiz şeyin... ...kendinde de sayılmaya, sevilmeye değer bir kıymet bulunmalı. Tutalım ki ben bugün bir kadın alıyorum. Seçmede kendi isteğimle oluyor. Günün birinde isteğim değişti diye... ...nasıl başımdan atabilirim kendi seçtiğim kadını... Hem sözünden dön hem de onurlu kal. Olmaz öyle şey. Paris'in Yunanlılardan öç almasını hepimiz doğru buldunuz. Hep bir ağızdan verdiğiniz kararın soluyla şişti Paris'in bindiği geminin yelkenleri. Deniz ve rüzgar, o iki eski düşman uzlaşıp yardım ettiler ona. Dile dili vardı ve Yunanlıların esir aldığı yaşlı halamıza karşılık bir Yunan kraliçesini, Helena'yı getirdi size. Gün ışığından parlak sabahlardan daha taze bir kraliçe. Neden mi bırakmıyoruz Helena'yı? Yunanlılar halamızı bırakmıyorlar da ondan. Helena tutulmaya değer mi? Değer de laf mı? Bir inci ki o uğruna binlerce gemi açıldı denizlere. Nice krallar o inci uğruna direk tüccara döndü. Dünyalara bedel saydığınız bir hazineye şimdi neden metelik vermiyorsunuz? Ağlayın! Tıray ağlayın! Nedir bu bağrışma ne oluyor? Deli kız kardeşimiz Kassandra sesinden tanıdım. Ağlayın Tıray Kassandra bağırıyor. Ağlayın. Binlerce gözlerin bana da gördüklerime başımıza gelecekleri ağlıyor. Sus kardeşim sus. Kızlar, delikanlılar, orta yaşlılar, kuruşuk yüzde ihtiyarlar. Ağlamaktan başka bir şey bilmeyen bebecikler. Hep katılın yaşlarıma. Seller gibi akacak gözyaşlarının biraz mı olsun şimdiden dökelim. Ağlayın Troyalılar ağlayın. Alıştırın ağlamaya gözlerinizi. Troya yok olacak. Güzel İlyon yıkılacak. Kardeşimiz Paris çıra olmuş hepimizi yakıyor. Ağlayın Troyalılar ağlayın. Helena. ah oh, Helena. Kresida'yı gördün mü Troilos? Hayır Pandaros Ölüler diyarında stik zırmaha kıyılarında Karşıya geçme sırasını bekleyen garip bir ruh gibi Kapısının önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum Ah canım Pandaros Aşkın renk renk kanatlarını tak Uçur beni Kresida'ya Sen şimdilik şu bahçede yürü Ben onu hemen getiririm sana Ayakta duramaz oldum Beklemek başımı döndürüyor Hayal ettiğim haz öylesine tatlı ki büyülüyor beni. Susayan damağım aşkın o süzüm süzüm balını gerçekten tadınca ne olacak? Kendimden geçer ölürüm herhalde. Ya da öyle ince, öyle keskin, öyle yoğun, öyle tadına doyulmaz bir haz olur ki bu... ...benim kaba duygularımı aşar korkarım. Hazırlanıyor. Şimdi gelecek. Aklını başına topla artık Görsen nasıl kızarıyor Nasıl korkudan soluğu kesiliyor Şimdi getiririm Haspam, Öyle de şirin ki Ökseye tutulmuş bir kuş gibi Nefes nefese Aynı ne heyecan benim de içimi sarıyor Bir hastanın nabzından daha hızlı atıyor yüreğim. Benim ayağım tutmaz oldu Hadi hadi ne kızarıyorsun Ayıp Ayıp bebek misin sen Bana ettiğin yeminleri ona et şimdi ne o? Gene mi kaçtın? Evcilleşinceye kadar bağlamalı seni. Hadi, hadi yola gel. Konuşsana kızla. Hadi kız, kaldır şu örtüyü de yüzünü görelim. Ah şu gün ışığı. Amma da ürkütüyor sizi gün ışığı. Eğer karanlık olsaydı çoktan birbirinize sokulurdunuz. Hadi canım bir Öpü Öpüver kızı. Ah şu öpü. Vay amma da uzun öpüşme. ...ne hesabınız varsa görün sizi ayıracak olan ben değilim. Devam, devam. Ne söyleyeceğimi bilemez oldum Kresi'de. Sözün sırası değil, davran. Gücünden kuşkulanırsa yalnız dilini değil... ...elini kolunu da bağlar. Vay, kumrular geldi gene burun buruna. Hadi öyleyse tanrılar ve tanıklar önünde ikinizi birleştiriyorum. Hadi girin içeri, girin. Ben gideyim de ateş yakayım size. İçeri buyurmaz mısınız Ah Kresida Bu anın gelmesi için ne zamandır tanrılara yalvarıp yakarıyordum Yalvarıp yakarıyorsunuz ama tanrılar istemezse Neyi istemezse tanrılar Niçin durakladın birdenbire Yoksa aşkımızın pınarında tortular mı gördün sevgilim Korkunun gözü iyi görüyorsa Bu pınarda sudan çok tortu var Hiçbir şeyden korkmasın benim sevgilim Aşk oyununda korkunun yeri yoktur Korkunç hiçbir şey de mi yoktur Korkunç olan yalnız hayallerimizdir Seller gibi gözyaşı dökeceğiz Ateşlerde yanacağız Dağları devireceğiz Kaplanları kuzuya çevireceğiz diye yeminler ederiz Sevdiğimizin bizden istemeyi Aklından bile geçirmediği en çetin işlerin Hakkından gelebileceğimizi sanırız İşte aşkta korkunç olan budur sevgilim İnsanın istediği sonsuz Elinden gelen sınırlıdır İsteği uçsuz bucaksız yapabildiği bir hiçtir İçeri buyurmaz mısınız? Ne o? Hala yüzünüz mü kızarıyor? Konuşmayı bitirmediniz mi hala? Başıma ne gelirse senden bileceğim dayı Sen sağ ol Emi Eğer efendimizin senden bir oğlu olursa Bana verirsin Sen ona bağlı kal da kusur ondan gelirse Bana çatarsın Şimdi neye güveneceğini biliyorsun Dayının sözüne ve benim sarsılmaz sevgime Ben de içinde söz verebilirim Bizim soyumuz zor elde edilir Ama elde edildi mi de sadık kalır Kestane kabuğunun dikenleri gibi... ...düştüklere yere yapışır bizimkiler. Şimdi yüreğime cesaret geliyor. Prens ...gece gündüz... ...aylardır sevginizle kahroldum. O halde Kresida'yı elde etmek neden böylesine zor oldu? Zor göründü. Oysa ilk bakışınızda beni... ...ama konuşmayayım. İçimi dökersem ezmeye kalkarsınız beni. Sizi açıkça sevebiliyorum artık. Bugüne dek kendimi yenebiliyordum... Hayır yalan söylüyorum Düşüncelerim analarının sözünü dinlemeyen Yaramaz çocuklara dönmüştü Bakın biz ne aptalız Ne diye gevezelik ettim Biz kendimize ele verirsek Kim bağlı kalabilir bize Sizi çok sevdim Sevdiğimi göstermedim Ama emin olun Ne diye erkek değilim Ya da ilk açılma hakkı neden kadınlara verilmiyor Dediğim anlar oldu Sevgilim söyletme beni ...bu coşkunlukla öyle şeyler söyleyeceğim ki... ...pişman olacağım sonra... ...bak... ...bak sen benim güçsüzlüğüm karşısında kurnazca susmuş... ...en düşüncelerimi ortaya döktürüyorsun... ...kapat şu ağzımı... Tatlı sesini kesmek istemezdim ama... ...sen istiyorsun madem... Aman ne güzel... Prens... ...yalvarırım size bağışlayın beni... ...bir öpüş dilenmek değildi amacım anlıyorum aman Tanrım ben ne yaptım bırakın gideyim gideyim artık Gitmek prens mi sevgili Cressida ne gitmesi yarın sabaha kadar kalmazsan <gülüyor> ne olur üsteleme bir şey mi kızdım ee, kendi kendime kızdım ama kendi kendinden kaçamazsın ki bırakın deneyim hiç olmazsa benliğimin bir yanı sizinle kalıyor ama bu bana hainlik eden yanım beni bırakıp oyuncak oluyor başkasına Aklım başımda değil galiba. Artık gitsem ne söylediğimi bilmiyorum. Bu kadar akıllıca konuşan ne söylediğini pekala bilir. Belki de birden bu kadar açılmam... ...sırf sizi avlamak içindi. Ama sizin aklınız başınızda. Belki de sevmiyorsunuz. Çünkü hem akıllı olmak hem sevmek insan gücüne aşar. Tanrılara vergidir bu. Ah inanabilseydim ki bir kadın... ...ve isterdim ki bu kadın sen olasın... ...aşkın ateşini hiç söndürmeden beklesin... ...herden taze kalsın ettiği yemin... ...kanın değişmesinden daha çabuk yenileşen bir ruhla... ...dış güzelliğini assın. İnanabilsem ki... ...benim gerçek ve dürüst sevgim... ...kendine eş onun kadar temiz... ...onun kadar lekesiz bir sevgi bulacak karşısında... ...işte o zaman uçardım göklere... ...ama nerede... Ben doğruluğun tüm yalınlığıyla doğru doğruluğun çocukluğu kadar saf bir insan. Doğruluk da yarışacağız seninle. Ne güzel bir savaş. Doğru doğruyla savaşacak hangisi daha doğru diye. Gelecek dünyanın gerçek aşkları Troy ile ölçecekler sevgilerini. Ben de hain çıkarsam zaman yaşlanıp kendini bilmez olunca, Troya'nın taşlarını sular oyunca, kentler geçmişin karanlığında unutulup gidince, koca devletler bir iz bırakmadan yokluğun tozlarına karışınca, sevgillerine hainlik edecek tüm kızlar ayıplasınlar benim hainliğimi. Hava gibi, su gibi, yel gibi, kullar gibi hain Tilkinin kuzuya, kurdun buzaya, kaplanın ceylana Üvey ananın oğluna hainliğinden daha hain dedikten sonra Hainliği ta ciğerinden vurmak için küresi de kadar hain desinler Hadi pazarlık bitti, mühürü basın artık Ben de tanığım İşte senin elin, işte yeğenimin eli Eğer birbirinizi aldatırsanız Madem ki ben böylesine uğraştım sizi birleştirmeye, tüm zavallı çöp çatanlara benim adımı versinler dünyanın sonuna dek. Pandaros desinler tümüne, vefasız erkeklere Troylos, hain kadınlara Kresila, çöp çatanlara da Pandaros desinler hep. Amin di. Amin. Amin. Amin. Yunanlı prensler Öyle geliyor ki bana size hizmetlerimin karşılığını istemenin tam sırasıdır artık Biliyorsunuz geleceği gören gözlerime uydum Troyayı bıraktım Malımı mülkümü bıraktım adıma haine çıkardım Elimdeki rahatlığı teperek tehlikeli bir serüvene atıldım Bana sözler verdiniz Ne dilersen olur dediniz Bunlar doğruysa eğer küçük bir dileğim var sizden Bizden ne istiyorsun Troyalı Kalfaz Söyle dilediğini Troyalı bir esir aldınız, Antenor adında. Dün esir düştü. Troya ona çok değer verir. Benim kızımı, Kresida'yı nice büyük esirlerle değiştirmek istediğiniz ama Troya buna hiç yanaşmadı. Bu Antenor biliyorum öyle önemlidir ki Troya için onun yardımı olmadı mı tüm işlere aksar. Ona karşılık bize neredeyse bir prenslerini Priyamus'un oğullarından birini bile verebilirler. Antenor'u alsınlar, kızımı versinler bana. Kresida'ya kavuşursam... ...gördüğüm bütün hizmetler helal olsun size. Diomedes... ...antenoru götür... ...Kresida'yı getir buraya. Kalhas'ın dilediği yerine gelmeli. Sevgili Diomedes... ...bu iş için gerekeni yap. Baş üstüne. Benim için onurlu bir görevdir bu. Kresida. ...sahmet etme hava soğuk bu sabah. Öyleyse sevgili prens... ...dayımı aşağı çağırayım kapıları açsın. Onu da rahatsız etme. Hadi yatağına, yatağına. Uyku güzel gözlerini kapasın. Yumuşak kollarıyla sarsın seni. Kaykusuz çocuklar gibi uyum. Öyleyse güle güle. Yalvarırım yat. Benden usandın mı yoksa? Cressida. Tarla kuşu ötmeseydi, gürültülü günü... ...geveze kargalar uyandırmasaydı... Mutluluğumuzu gizleyen bu düşler gecesi bitmeseydi hiç ayrılır mıydım senden? Gece ne kadar da çabuk geçti. Ah, o kör ola sıcadı. Kötülerin yanında cehennem acıları gibi bitmez tükenmez de... ...sevdalıların yanında bir anda uçar gider. Üşüyeceksin sevgilim. Sonra bana kızacaksın. Ne olur kal biraz daha. Ama siz erkekler kalmasını bilmezsiniz ki. Aptal Cressida, keşke kaçsaydım senden. Bak o zaman nasıl kalırdın. Bir gelen var. Hey, ne oluyor? Neden açılmış bütün kapılar? Dayın geliyor. Gelemez olsaydı. Şimdi benimle alay edecek. Çekeceğim var elinden. Kapıyı vuruyorlar. Dayıcığım git bak. Sen gene odama gel, Troyloz. Hmm. Troya'nın yarısını bana verseler... ...seni burada görmelerine razı olmam gene. Kim o? Ne oluyoruz? Kapıyı mı kıracaksınız? Ne var? Ne istiyorsunuz? Günaydın Pandaros, günaydın. Kim o? Prens Aynas. Vallahi tanıyamadım. Ne oluyor böyle? Prens Troya'nın burada değil mi? Orada mı? Ne diye burada olsun? Hadi hadi burada işte. Hayır demeye kalkma, benimle görüşmesi gerek. Burada diyorsun ha? Vallahi benim haberim yok, eve geç geldim, burada ne işi olabilir? Onun mu? Hadi canım bırak, ona kötülük edeceksin istemeden. Kaç yapayım derken göz çıkaracaksın. Sen gene bilme burada olduğunu ama git çağır onu, hadi! Ne oluyor, ne var? Ah, seninle merhabalaşmaya bile vaktim yok prens. İşim o kadar acele. Yunanlı Diomedes ile Antenor Suyocuk'talar. Antenor'umuzu geri veriyorlar bize. Ona karşılık gün yükselmeden hemen şimdi Krasida'yı Diomedes'e teslim edeceğiz. Muratına ermek işte buna derler Ben gidip karşılayım onları aynı aynayız Sen bana rastlamamış ol Burada olduğumu bilme Peki Peki Pras Olur şey değil Eve geçirmesiyle kaçırması bir oldu kızım Şeytan alsın şu antenoru Çıldıracak şimdi delikanlı Kahrolsun şu antenor Keşke kırsalardı kafasını Ne var ne oluyor kim geldi Ah Ah ne çekiyorsun böyle derin derin Prens nerede Gitmiş Söylesene dayıcım ne oluyor ah, Keşke yerin üstünde olacağım altında olsaydım Aman Allah'ım Ne oluyor Yalvarırım içeri gir Keşke hiç gelmeseydim bu dünyaya Onun başını yakacağını biliyordum zaten Ah zavallı delikanlı Kahrolsun şu Atenor Canım dayıcım Diş söker yalvarırım size söyleyin ne oldu Gideceksin Gideceksin buradan kız Antenur ile değiştiriyorlar seni Babana gideceksin Troylostan ayrılacaksın Trolos öldü Trolos bitti Dayanamaz buna Ulu tanrılar Gitmeyeceğim Gideceksin Gitmeyeceğim dayı Hiçbir akraba, hiçbir sevgi, hiçbir kan, hiçbir can troylostan daha yakın olamaz bana Ulu tanrılar ...Troylos'tan vazgeçersem... ...tüm hainlerin adı de olsun... ...zaman, acılar ve ölüm... ...ellerinden geleni yapsınlar bana... Gene de sevgimin sarsılmaz temeli... ...dünyanın direği gibi ayakta duracak... ...gideyim de içeride ağlayayım... Ağla... ...ağla... Yolayım ipek saçlarımı... ...batsın tırnaklarım şu övülen yanaklara... ...kıçkırıklara boğulsun berrak sesim... ...parom olsun yüreğim... ...Trolyos diye diye... ...bir adım atmam Troya'dan. Kendini tut! Tut kendimi! Ne diye tutacakmışım kendimi? Duyduğum acı keskin... ...derin, sonsuz... ...aşkım kadar coşkun. Onu nasıl tutabilirim? Aşkımı dizginleyebilseydim... ...onun tadını tuzuna azaltabilseydim... ...acımı da dindirebilirdim belki... Ama nasıl bulandıramazsam aşkımı azalsın diye... ...bu felaket karşısında acımı da dindiremem. İşte, işte geliyor Troilos. Ah sevgili kumrularım benim. Troilos, Troilos. Bu hale can mı dayanır? Bırakın ben de kucaklayayım sizleri. Ne güzel demişler. Ey gönül, ey gönül dertli gönül. Ah etme kırıl dökül. Almış öteki demiş ki... ...bu derde çare bulunmaz. Ne söz işe yarar ne saz. Ne doğru söylemiş şair. Hiçbir şeyi atmaya gelmez. Bu şiire de muhtaç olur insan günün birinde. Ah kuzularım benim. Kraside... ...öyle temiz bir sevgiyle sevdim ki seni tanrılar kızdı bana. Kendilerine tapanların soğuk dudaklarındaki sevgiden çok daha coşkun buldular benim duyduğumu. Onun için aldılar seni bende. Tanrılar kıskanır mı hiç? Elbette, elbette. İşte meydanda kıskandıkları. Doğru mu? Ayrılacak mıyım Troya'dan? Yazıklar olsun ki doğru. Ne? Trolyos'tan da mı? Troya'dan da, Troya'dan da. Olacak şey mi bu? Hem de hemen olacak. Öyle ki zalim felek vedalaşmaya bile zaman bırakmıyor bize. İte kaka soluk aldırmadan ayırıyor bizi. İstemiyor birleşsin dudaklarımız kavuşsun kollarımız. Tıkanan göğsümüzde boğuyor sevgimizin yeminleri. Biz ki bunca ahlardan sonra birbirimize kavuşabildik. Şimdi böylesine perişan böylesine kısa bir tek ahla bırakacağız birbirimizi. İmsazsız zaman, bir hırsız telaşıyla bir yere gelişi güzel tıkıyor çaldığı serveti. Ayrılmanın gökteki yıldızlar kadar çeşidi vardır. Zaman bir tek savallı dakikaya yüklüyor bütün bunları. Bir tek öpüş bize verip verecek. Gözyaşların tuzuyla acılaşan bir tek öpüş. Trainers, hazır mı? Duydun mu? Duydun mu çağırıyorlar seni. Melekler de böyle gel diye seslenirmiş ölecek olanlara. Söyle Pandaroz, sabretsinler biraz, şimdi geliyor. Gözyaşlarım nerede? Yağmur gibi aksalar da ağlarımın yerleri dinse. Yoksa yüreğim çat diye çatlayacak ortasından. Demek Yunanlara gideceğim. Çaresiz. Gamsız Yunanlar arasında gamlı bir kresida. Bir daha ne zaman göreceğiz birbirimizi? Dinle beni sevgilim. Yeter ki yüreğin bana bağlı... Bağlı mı? Bu da söz mü ne kötü bir düşünce bu Yok birbirimizi kırmadan konuşmalıyız Çünkü ayrılıyoruz artık Sana güvenmediğim için vefalı ol demiyorum Ölüme bile meydan okurum da Senin yüreğine bir kötülük direceğine inanmam Vefalı ol deyişim Kendi vereceğim söz içindi Sen bana bağlı kaldıkça Ben seni bulurum Kendine kim bilir ne büyük tehlikeler atacaksın Ama ben sana bağlı kalacağım Ben de tehlikelerde dost olacağım Al şu kollu sakla Sen de bu eldiveni ne zaman göreceğim seni Yunan nöbetçilerini baştan çıkarır her gece gelirim sana Yeter ki vefalı ol Aman Allah'ım gene mi vefalı ol Bak ne için söylüyorum bunu sevgilim Karşımıza çıkacak yeni insanlar üstelik de değerli olunca yüreğimizi çelebilirler İşte beni korkutan budur Kötülükten uzak bir başka çeşit kıskançlık benim ki Eğer ayıpsa sen bunu zararsız bir ayıpsa Yazıklar olsun Sen beni sevmiyorsun Asıl kuşkulandığım senin doğruluğun değil kendi değerim ben şarkı söylemesini bilmem. Dans etmesini beceremem. Ne tatlı dillerim vardır ne de ince marifetlerim. Şunu da söyleyeyim ki... ...bunların her birinde hiç konuşmadan... ...çok şey söyleyen sinsi bir şeytan gizlidir. İnsanı kurnazca baştan çıkarabilecek bir şeytan. Ama sen baştan çık... Çıkar mıyım dersin? Hayır ama bazen istemediklerimiz başımıza gelir. Ne kadar çabuk değişebileceğimizi hesaba katmayıp... ...cılız irademizi denemeye kalkınca... ...kendi kendimizin şeytanı olabiliriz. Badyo! Püşelim de ayrılalım Prens Beni aldatmayacaksınız değil mi Kim ben mi Doğruluk benim günahım kusurum Başkaları yalan dolanla yükselirken Ben yüksek doğruluğumla kıyıda köşede kalırım Benim doğruluğumdan kuşkun olmasın Açık söz doğru özdür Benim inandığım başka şey bilmem Hoş geldin Prens Diomedes İşte Antenora karşılık size Yunanlılara vereceğimiz kresiyle Kale kapısına varınca sana teslim edeceğim onu Ona iyi davran Başım üstüne yemin ederim Günün birinde alın yazın kılıcıma bağlı kalırsa Kresida'nın adını söyle yeter Priamos İlyon'da ne kadar güvende ise Senin canında o kadar güvende olur Güzel Kresida. Lütfen söyleyin Bu prens benden boşuna teşekkür beklemesin Gözlerinizdeki ışık yüzünüzdeki cennet sizi korumaya yeter Diomedes kulunuzdur ona dilediğinizi emredim Yunanlı bu yaptığın mertliğe sığmaz Onu överek benim dostça isteğimi küçük düşürüyorsun Şunu bil ki Prens Diomedes O senin övdüğünden kat kat üstündür Ve sen onun kulu olmaya layık değilsin Ona bakmanı istiyorum Ve sır ben istediğim için iyi bakacaksın Yoksa Cehennem tanrısına yemin Koca gövdeli Akelius bile korusa seni Kellene uçururum Yok kızma Prens Troilus İzin ver de canım istediği gibi konuşayım Yerim ve elçiliğim bu hakkı verir bana Buradan ayrılınca keyfimin istediğini yaparım Şunu bil ki prens Buyruklara boyun eğmem ben Kreside'ye kendisi değerli olduğu için Değer veririm Prens Odysseus Bir dileğim var senden Kalhas nerede oturuyor Söyler misin bana Melal olsun çadırında Yiğit Troilus Diomades bu akşam onun sofrasında Gözü dünyayı görmüyor Diomades'in Hayran ve sevdalı bakışları hep güzel Cressida'da Ne olur beni oraya götür Emredersiniz prens Sen de lütfen söyler misin Cressida'ya ne gözle bakılıyordu Troya'da Orada ağlayan bir aşık bıraktı mı Cressida seviliyor ve seviyordu Şimdi de öyle Ama kaderin elinde bir oyuncaktır sevgi Hey Kimse yok mu orada Bana bak Kim o Allah sen misin? Ben Diomedes Kızın nerede? Şimdi geliyor Öyle bir yerde duralım ki meşale bizi aydınlatmasın Krizide onun yanına gidiyor Nasılsın sevgili emanetim? Nasılsın Diomedes? Sevgili bekçim, bak ne diyeceğim sana Gel. Evet, Bu kadar yüz gezi olmuş Hangi erkeğin notasına baksa Şıp diye onun şarkısını söyler Her erkek de onun şarkısını söyleyebilir Notası kolaydır da ondan <gülüyor> Hiç muyum <unuturmayayım> diyor Nedir <gülüyor> Öyleyse hatırla sözünü Düşündüklerinle söylediklerin birbirini tutsun Neymiş hatırlayacağı Tileprens doylus Güzel delikanlı beni baştan çıkar mı Yok yok ee, e, Bak ama niçin Aa, Hadi hadi niçin ne mi için ne ni bilmem sözünde durmuyorsun e, Oh valla olmaz ben ne yapabilirim ki Bana bir şey vericiğine yemin etmemiş mi Ben yalvarırım yeminimi tutmaya zorlama o bir şey i̇yi, sebebi iste herhalden güzel mi? Öyleyse ayırmı geçeler. Ol. Ne oluyorsun? Prenstrolos? Ya vedes. Ya ya ya ya, iyi geceler. Senin oyuncağın olamam artık. Evet, ya vedes. <gülüyor> Senin de niye oyuncağın var? Deli, <gülüyor> düşeceksin. Çıldıracağım. Heyecanlansın Prenstrolos. Ne olur gidelim buradan. Yoksa öfkeni tutamayacaksın. <gülüyor> Burası tehlikeli bir yer. Zaman da çok biçimsiz. Ne gidelim. Lütfen bak şu hale. Olmaz sevgili prens Prenstrolos. Gidelim buradan. Kendinden geçiyorsun? Hadi gel prens Yalvarırım dost sabrın yok. Yalvarırım gel. dur, yemin ediyorum bir tek şey söylemeyeceğim artık. Adem bir şey. İyi geceler prens. Aa evet ama dardın hayır Bu da seni üzüyor değil mi? Aman ne yapıyorsun prens Troylus? Yo yo yo vallahi tutucam kendimi. Bekcim benim ben malum. Hayır hayır gidiyor. Sen oynuyorsun benimle. Yok vallahi inan bana gel biraz buraya. Titriyorsun prens Troylus dayanamayacaksın. <gülüyor> Git buradan. Ana <Kanağını> okşuyor. <gülüyor> Allah, gel gel. Hayır hayır dur ne olur bir tek söz söylemem artık. Sabır bir kale gibi duruyor bu yüz karasıyla iradem arasında. Biraz daha bekle. Peki sahiden duracak mısın sözünde? Duracağım baba. Durmazsan bir daha inanma bana. Kıymetli bir şeyini ver ki bana sözüne inanır. Dur dur gidip getireyim. Yemin eti sabırlı olacaksın Prestroilus. Ben artık ben olmayacağım. Bilmeyeceğim neler duydum. Sabrın da kendisi. İşte diyor Melis. Al kolluğum. Ey vefasına kurban olduğum. Prestroilus. Tutacağım. Bak, tekrar göreceğimi işte. Bak görüyor musun? Hadi bak. Beni seviyordu onu veren. Ah, oh, ne kötü insanım ben. Gel ver onu bana. Gel ver. Kimindi? Nene lazım? Hayır, vermem onu. Yarın gidecek buluşacağım seninle. Helvarım sana diyorum, eve geç bir daha gelme bana. Alacağım onu senden. Ne? Bulur mu? Evet, bunu. Aa, ah, ah, Ulu Tanrılar. Ah, güzelim canım kolum benim. Bunu bana veren şimdi seni ve beni düşünüyor yatağında. İçini çekiyor, Hayalimi mi yapıyor eldivenimde? Ben şimdi nasıl öpüyorsam seni. Ha? Hayır, hayır alma onu benden. Bunu elimden alan yüreğimi de yerinden koparır. Yüreğim bendeydi nasıl olsa. Bu da yanımdadır Yemin Yüreğimi attım odasına, ustam hiç... <gülüyor> Alamazsın, hadi öyle Vallahi alamazsın. Başka bir şey vereyim sana. Ben bunu istiyorum. Kimindi Söyle. Senin mi canım? Hadi söyle diyorum kimindi? Beni senden daha çok seven birinindir Ama madem aldım kalsın senden Kimindi bu Şu gökte Diana'nın ardında giden tüm yıldızlara Diana'nın kendisine yemin söyleyemem kimin olduğunu Yarın onu miğferime takar meydan okurum sahibine Yüreği varsa gelsin istesin onu benden Şeytan olsan boynuzlarına taksan meydan okur alırım gene senden onu Hadi artık olan oldu bir kere Ama hay, Daha olmadı Durmayacağım sözümde Öyleyse elveda bir daha alay edemezsin diye o medeste. Dur gitme bir şey de söylenmiyor ki sana hemen Böyle şakalardan hoşlanmam. Peki. Peki gelecek miyim yarın? Ne zaman? Ah, gel. Ne yapayım gel. Ne acılar çekeceğimi biliyorum ama. Şimdilik hoşçakal. Yalvarırım yarın gel. Elveda Troilios. Gözlerimin biri sana bakıyor hala. Ama yüreğim öteki gözümle görüyor artık dünyayı. Ah biz zavallı kadınlar Güçsüzlüğümüz işte bu bizim Gözlerimizi aldatan şeyler Aklımızı da sürüklüyor peşinden Sürüklenen akıl da baştan çıkıyor Böyle oluyor işte Gözün sürüklediği Gönül serseri oluyor sonunda <gülüyor> Bundan daha açık söyleyemezdi düşündüğüm. Bitti artık Prens Troilos Evet bitti Ne bekliyoruz öyleyse İçime birer birer kazımak istiyorum burada söylenen sözleri Ama bu ikisinin yaptıklarını anlatırsam doğruyu söylerken yalan söylemiş olmayacak mıyım? Çünkü öylesine inanmışım ki ben öyle sarsılmaz bir inanç sarmış ki yüreğimi dinlemiyor gözlerimin gördüğünü Kulağımın duyduğunu sanki onların işi gücü beni aldatmakmış gibi Sanki gözlerim kulaklarım sırf kara çalmak için yaratılmış gibi Gerçekten Cressida mıydı gördüğüm? Sihirbaz değilim ki Trollos. Hayalet göstermiş olayım sana. O değildi, o değildi. Olamaz. O olduğusu götürmez. İnanmıyorum buna. Delirmiş de değilim. Ben de deli değilim Trolos Şimdi buradaydı Cressida. Kadınlar adına inanmayalım buna. Analarımız var unutmayalım. Sonra haksız yere herkese kara çalanlar, her şeyin ardında kötülük görenler... ...hak kazanırlar bütün kadınları Cressida gibi göstermeye... Onun Kresida olmadığını düşünmek daha doğru. Prens ne yaptı bu kadın analarımızı lekeleyecek? O bey ise gördüğüm hiçbir şey yapmadı. Kresida. Hazır. Dönmedesin Kresidasıydı o. Bir ruhu varsa güzelliğini olamaz Kresida. Ruhtan geliyorsa yeminler kutsalsa yeminler ve tanrılar seviyorsa kutsal şeyleri birliğin bir yasası varsa o olamaz Kresida. Mantığımızın şu deliliğine bak. Gördüğüm hem Kresida hem Kresida değil. ...bir savaştır gidiyor benim içimde... ...öyle garip bir savaş ki bu ayrılmaz bir bütün... ...ikiye bölünmüş yerle gök kadar uzaklaşmış birbirinden... ...ama bu ayrı şeyler birbirine öyle sıkı sıkıya örülü ki... ...bir örümcek ağının incecik teli bile aralarına giremez... ...gerçek, acı gerçek... ...gökler kadar sağlam gerçek... ...bizi bağlayan gökler çözüldü, kaydı, eridi... Şimdi de sıkı bir bağla beş parmağı beş düğüm dürüstlüğünün süprüntüleri sevgisinin döküntüleri kemirip tükettiği yeminlerin kırıntıları kemik parçaları posaları yağlı artıklarıyla diomedese bağlıyor kendini. Yiitroilos bu anlattığı kadar bu anlattığının yarısı kadar kölesi olabilir mi duygularının? Olabilir, olabilir ve bunu herkesin gözü önüne sereceğim Kimse sevmemiştir bugüne dek böyle sonsuz böyle candan bir sevgiyle dinle. Kresida'yı ne kadar seviyorsam... ...onun diomedesinden de öylesine nefret ediyorum. Miğferine takacağı kolluk benim. Ve bu Mifer, ...Vulkanos'un örsünde dövülmüş de olsa... ...benim kılıcım gelecek onun hakkından. Ah Cresida, Ah hain Cresida, Hain. Hain. Hain. Adına sürdüğün leke yanında... ...tüm yüz karaları bembeyaz kalır. O. Tanrılar esirgесin. Öldü. Katilini atına bağladılar. Hector'u bir hayvan gibi sürüklüyorlar. Onu rezilce savaş meydanında. Kararın gökler, boşaltın bir an önce öfkenizi. Geçin tahılanıza tüm tanrılar. Yıkın Troyayı. Acıyın bize de kısa kesin acılarımızı. Nasıl olsa bittik. Uzatmayın bari. Bütün ordunun cesaretini kırıyorsun, Prens Troyanos. Beni anlamadan konuşuyorsun. Kaçmaktan, korkudan, ölümden söz etmiyorum. Tanrılar ve insanların bize hazırladıkları tüm belalara meydan okuyorum. Hector öldü! yürün Ne duruyorsunuz? Hector öldü! Ne desek boş artık. Şu iğrenç çadırlara bakın dikilmişler frikamızın ovalarına. Dilediği kadar erken doğsun güneş. Delik deşik edeceğim bu çadırları. Ve sen koca gövdeli alçak. Dünyanın neresine gitsen kaçamazsın kinimden. Troya'ya dönüş boruları çalsın, ferah yürekle gidelim. Bastırsın öc alma umudumuz içimizdeki acıyı. Troilos'la Cressida adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan William Shakespeare. Çevirenler Sabahattin Eyüboğlu ve Mina Urgan. Radyo uygulayan Mina Organ Yöneten Nüvit Özdoğru Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan Sanatçılar Anlatan Zihni Küçümen Troilos Kamuran Ustaer Kresida Candan Teksoy Pandaros Zihni Göktay Kalhas Sait Ergenç Aineyaz Argun Kınal Hektor Sezai Altakin Kassandra Betül Arım. Diomedes Mustafa Alabora, Odysseus Erdoğan Gemicioğlu, Priamos Tunçar Sesler Kasım Mataracı, Üçer Çağatay, Agamemnon Nüvit Özdoğru. Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.